Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği Saat 14.06 son gün ve beklentilerin ötesinde bir gelişmeyle devam ediyoruz. Çok hızlı gelişiyor. Destekleriniz de devam ediyor. Lale Çavuldur'la beraber hoş geldiniz. Hoş buldum. Heyecanınız geçti mi? Hayır hiç. <gülüyor> <gülüyor> Toruk noktasında. Şimdi açılırsınız. Açık Radyo'da böyle bir keyifli sohbet gerçekleştireceğiz. Her zamanki sorumu sorarak başlatabilirim belki. Şey Nasıl tanıştınız ve ne kadar zamandır biliyorsunuz Açık Radyo'yu. Şimdi maalesef ben de hatırlayamıyorum. Ee, yani e, son on yıldır e, istikrarlı bir şekilde İstanbul'da yaşıyorum. Video defa on yıldır dinlediğimi kesinlikle eminim biliyorum her sabah e, sizinle başlayan, akşam sizinle biten <gülüyor> bir mi? gün yaşıyorum. Ama öncesinde, on yıl öncesinde iki yıl mesela Eskişehir'deyken dinleyemiyordum. İnternetten sürekli kesik geldiği için sesler iyi olmuyordu falan gibi. Yani bu bazı kesiklikler oldu ama uzun zamandır dinliyorum. Kaç yıl oldun tam şimdi hesaplayamayacağım <gülüyor> Bütün gün diye böyle de Bayağı kendinize de eziyet etmiyorsunuzdur inşallah <gülüyor> Radyo dinleyerek Yok büyük bir zevk benim için e, Hatta imkan bulduğumda Okulda atölyemde öğrencilerime de dinletiyorum e, Etkileri oluyor yaptıkları işlerde ee, mesela bir gün su hakkında konuşuluyordu. Üç boyutlu çalışmalarda bir arkadaşımız pet şeylerle mesela böyle işte kostümlü, yaratıcı bir kostüm çalışmasıydı. Ee, onlarla yapmıştı çalışmasını. Ee, bir gün bir öğrencim şu, e, peynir programını dinliyordu. Çok şaşırmıştı. Bu nasıl rahatça böyle saatlerdir peynir hakkında konuşuyorlar diye. Bizde her şey hakkında konuşuluyor tabii. Peki siz atölyeniz nedir? Sanat? Ee, evet ben Işık Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Ee, geri dönüşümlü kağıt yapım ve tasarım atölyemiz var. Orada dersler veriyorum. Ayrıca iç mimarlara, e, öğrencilerine... E, ...Basic Design'in temel tasarım dersi veriyorum. <gülüyor> ve, e, e, mümkün olduğu kadar... E, Radyo dinliyoruz atölyede çalışırken. Bizim için bir, büyük bir mutluluk kaynağı. Öğrencileri de etkilediğini söylediğiniz, Bu da e, iltifat olarak alıyoruz ama... ...yani hakikaten de böyle bir şey varsa... ...çok da mutluluk verici bir şey yani. Ben de çok mutlu oluyorum açık radyo ile tanıştırmaktan... ...genç insanları. Evet <gülüyor> çok yani öncelikle son derece önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi işte 22 küsur yıldan beri 22 Hatta küsür yıldan beri yayındayız ve daima genç neslin bize katılımcı dinleyici Hatta programcı yani teknik ekibimiz zaten büyük ölçüde gelsin çok ezici çoğunluğu gençlerden oluşuyor ama e, bizim her zaman e, Birkaç kuşak yani önümüzdeki kuşaklarla beraber yürüme şeyimiz var arzumuz ve çok bundan en çok şey duyduğumuz keyif duyduğumuz şey bu ve sizin de şimdi söylediğiniz yani öğrencilerle onlara da bir şey katabiliyorsak dinliyorsanız ne hala ne mükemmel bir şey yani <gülüyor> benim için daha büyük bir zevk yani açık radyo ile beraber yaşamak. E ...sürekli bir şeyler öğrenmek... ...ve böyle bir dayanışma... ...içinde olmak... ...bütün hiç tanımadığım... ...açık radyo dinleyicileriyle... ...hiç tanımadığım programcılarla... ...aynı ortak duyguyu paylaşmak... ...beni hakikaten... E, ...yaşama bağlayan... ...yaşama enerjisi veren bir şey... ...özellikle... ...bu yaşadığımız... E, ...ortamda, bu coğrafyada... E, Gerçekten mutlu oluyorum. Açık Radyo'yu dinlediğim zaman. Evet, yani insanların e, tahliye edilip hapishaneden sonra ay daha hapishaneden çıkmadan tekrar içeri tıkıldığı gibi hukukun artık ha harfinden bile bahsedilemeyeceği kadar e, vahim bir ortamda var e, ama maalesef bunun sonunun gelmesi için de sürekli demokrasi vurgusunu yaparak devam etmekten başka bir çare bulamıyoruz. Yani. Evet siz bir evet. sürprizden bahsediyordunuz. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Ben e, iki yıl önce de e, radyo şenliğine gelmiştim. Hı hı. O zaman size hep dinlediğim Açık Radyo'yu şu radyomu imzalatmıştım. Fakat e, maalesef çıktı o imzanız ve çok üzüldüm. <gülüyor> Bu sefer e, kağıtla kapladım sizin imzanızı atacağınız yeri ve Açık Radyo e, markası yaptım radyomu. Oh. E, şimdi ufak bir törenle sizden imza rica ediyorum. <gülüyor> radyoma. Eras'tan görüyorsun kefazını. Estağfurullah. <gülüyor> Bence muazzam ve çok çok iyi bir fikir. Çok da zarif. Çok, çok, çok zarif teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz hakikaten. Derhal e, bu burayı mı imzaladın? Lütfen. Bütün e, ekip adına e, evet. imzalamaktayım. Şimdi o çok küçük bir yer oldu. Farkındayım ama ben bunu zamanla geliştireceğim. Her tarafını kağıtla kaplayacağım ve herkesin imza atacak alanı yaratmaya çalışacağım. Tamam memnuniyetle. Bu ilk denemem oldu. <gülüyor> evet çok kolay. Çok şık <gülüyor> ve başarılı görünüyor bu arada. Teşekkür ederim. O, o gazete kağıtlarının geri dönüşmüş hali. Gazete kağıdı hamuru. Evet, böyle bir inisialle Açık Radyo Ekibi adına diye çok iyi kolay okumuyor mu? Yazım da çok parlak değil artık. Açık Radyo Ekibi adına övme dedim. Çok, <gülüyor> çok ben çok teşekkür ederim. Ayrıca şunu da önermek istiyorum. E, açık Radyo radyo e, yapsa keşke. Yani şunun gibi e, belki dinleyiciler de almak isterler. <gülüyor> Böyle radyo televizyon yasası böyle bir ticari faaliyete e, imkan vermiyor maalesef yani, yani. ya da büyük mi diyeyim bilmiyorum ya da ne düşüneceğim ama ya anonim şirket olmak zorundasınız ve işte böyle kahve fincanları, t-shirt ya da bir şey sat e, ticari olarak tedavüle sokmanız imkanı yok. Hmm. Ama biz tabii t-shirt yazıp destekçiler, e, veriyoruz. Yani... Bağış yaparak mesela alabilirler. Neyse bilmiyorum. Yani evet, bir en eriydi. evet. <gülüyor> bir de ayrıca ikinci e, sürprizi değil ama size ufak bir hediye getirdim. Belki biliyorsunuzdur bu kitap Bilmiyorum. Hiçbir yerden haberler. Biliyor muyuz? Hayır bilmiyorum. William Morris'in e, şimdiye kadar okuduğum ve en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Ütopik bir roman. Ve bu kitabı okurken hep e, şunu hayal ettim. O hiçbir yerdenin e, açık gazetesinde <gülüyor> sabahları keşke hiçbir yerden haberleri sizin ağzınızdan dinlesek. Çok mutlu ve güzel haberler olurdu onlar eminim. E, öyle yapıyoruz zaten. Hiçbir yerden haberler vermiyor muyuz her sabah? <gülüyor> bu bir şakaydı. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bu gezegenden <gülüyor> ve çok kötü haberler veriyorsunuz. Tahlil güç. <gülüyor> ancak sizin Ama o esfeli anlayışınızla tahmin edebiliyoruz o kötü haberleri. Ama bir de bunu bu yükü, bu ağır yükü omuzlama şeyi olarak da çaresi olarak da durmadan karar alıcıları sıkıştırmak taban hareketlerinin. Geçerli olduğunu söylemek yani mücadele haberlerini de hiç eksik etmemeye çalışıyoruz yani tahammül edilebilir kılan o olsa gerek diye düşünüyorum evet umut dolu haberleri küçük e, o haberleri bulup keşfedip onları bize iletiyorsunuz çok mutlu oluyoruz büyük de bir şey var aslında yani mesela 29 Nisan'da bu ayın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yeni yönetimin e, bütün e, regulasyonları filan kaldırıp iklimi e, gezegeni iyice kundaklama kararının uygulamasına karşı bütün Amerika çapında devasa bir yürüyüş olacak işte Asıl umut ve şey orada. Dönüştürücü güç orada olduğunu düşünüyoruz yani 29 Nisan'da. Evet. E, yüz binlerce kişiye şimdiden yüz bin kişinin üzerinde insan ya, dilekçe vermiş. Yani katılıyorum ben, geliyorum oraya bekleyin diye. tabii ay önceden yani. Bakalım ne olacak merakla. İşte o haberleri de sürekli vererek ancak ayakta durabiliriz yoksa tahammül edilmez yani. Evet, evet. William Morrison kitabı için çok teşekkür ederim ayrıca bakacağım ve ona buna geçenlerde galiba Ix'ten ya da Canton ikisinden biri bahsediyordu bilmiyordum ama kitabı. Evet, Böyle sürpriz Evet. biliniyor? E, fakat çok e, çok çok güzel bir topik e, dünya yaratmış. Eee ve hatta çerçevesi olmayan açık bir dünya, aynı sizin gibi. insanın İnsanın yaratıcılığını geliştiriyor. Daha fazla hayal kurabiliyorsunuz o anlattığı dünya üstüne. Ve gerçekten hep sizi düşündüm. Yani açık radyoyu düşündüm okurken. Çok teşekkür ederiz. Peki ne çalıyoruz? Evet, e, ben e, Laurie Anderson ve Meredith Monk'tan iki parça getirmiştim. E, Laurie sanırım, Anderson'dan mı başlayalım? E, olabilir. E, Baby doll parçasını ismiye. Işte Çok iyi. Baby Peki, telefon numaramızı da söyler misiniz lütfen? Evet, evet, Saygıdeğer Açık Radyo dinleyicileri, desteğinizi bekliyoruz. Bunu benim için, sizin için, bizim için ve hatta doğmamış çocuklar için istiyoruz. 0212 343 41 lütfen arayın ve bizi destekleyin. on a day in the golf course and I find all these messages scribbled on, wrinkled up scraps of paper and they say things like why don't you get a real job or you what army?" or get a horse and then I hear this voice coming from the back of my head um yes yeah. it's my brain again and when my brain talks to me brain I just want Laurie Anderson la kim? Baby Doll kimle söylüyorlar? Bir de Laurie Anderson değil mi burada kendi grubuyla? Evet, çok çok güzel bir parça. İlk defa dinliyorum ben. Evet, Lael Chavuldurun seçimiydi. Bu arada da William Morris'ten hiçbir yerden haberlerde. Ee, ...kitabı imzalamıştı bize... ...karşılıklı imza törenleri yapıyoruz... ...biz radyoyu <gülüyor> imzaladık... Ee, ...sevgili Ömer Madri... ...umarım bir gün gerçekleştirdiğimiz... ...hiçbir yerin haberlerini... ...sizin ağzınızdan açık gazetede dinleriz... ...ve mutlu yaşarız... ...diye imzalamış Lale Çavuldur... ...çok teşekkür ederiz... ...ama bir de... ...biz ona bir başka imza... Da ...attırdık... ...ilk yaptığı kağıt... İmala dönüştürülmüş kağıtı Ayraç olarak kitabın içinde vermişti. Onu da paraflattık kendisine Lala Hanım'a. Evet. Çok teşekkür ederiz. Peki nasıl gideceğiz buradan? Yolumuz ne olmalı sizce? Nasıl ilerlemeliyiz? Bu... Açık radyo olarak. Evet. Evet. Keşke e, Türkiye'nin her yerinden e, bu frekansa ulaşılabilse. En büyük hayalim benim bu. E, yani yalnızca İstanbul çevresinde kalması. Hatta mesela Şile'ye gidiyorum Şile'deki kampüsü. Orada bile çekmiyor. Ve hakikaten kötü hissediyorum kendimi. E, bunu istiyorum. Ama onun dışında zaten... E, bir dinleyicinin tanımı vardı, canlı bir organizma gibi diyordu Açık Radyo'ya. Ee, aynı öyle bir canlı organizma gibi kendi kendine büyüyor Açık Radyo, gelişiyor, e, her yaştan dinleyicisi çoğalıyor. Bu çok mutluluk verici bir şey. Onun dışında bilemiyorum. Zaten hani tek bir kişinin bileceği bir şey dediği bu tabii. ortak bir akıl var burada. Herhalde herkes el birliğiyle daha iyiye iyi götürecek. Evet yani sayenizde de böyle olacağını biliyoruz. Yalnız umuyoruz değil. Böyle olacağını biliyoruz. Gerçekten. Ve bu özellikle karanlık hukukun bayağı yok edildiği <gülüyor> ve tatsız ortamlarda e, bu tarz işte sizin de yaptığınız tasarım sanat edebiyatın çok önemli yeri var hayatımızda ve radyoda da bir hikaye anlatıcılığını benimsedik gidiyoruz işte. Ee, bu şekilde ayakta durmak ve bununla mücadele etmeyi gücüne sahip olacağımızı da düşünüyoruz doğrusu. Ne diyorsun Eraslan? Ee, evet ve her geçen gün bu dinleyicilerle ve destekçilerle bir araya her gelişimizde yeni hikayeler oluşturuyor. Kendiliğinden yeni hikayeler oluşuyor ve bu yeni hikayelerde o kadar besleyici, insana iyi gelen hikayeler oluyor ki yani bir radyonun kendi markasını açık radyo yapmanız gibi bir şey, bir e, ilk yaptığınız kağıdı, ayraç olarak yaptığınız kağıdı, 17 sene önceki kağıdı bir kitabın arasına koyup buraya getirmeniz gibi. Yani e, ve bunun özelliği bu hikayeler... Şu anda işte kainata yayılan seslerin arasına gidip geliyor ama biz ya da bizi dinleyenler kendi çocuklarına da anlatacaklar bu hikayeyi. Yani bir gün bir dinleyici gelmişti ama böyle böyle bir ayrıcı vermişti, karşılıklı imzalaşmışlardı, böyle bir radyo vardı diye, ya da hala bakın böyle bir radyo var diye devam edecek. Bu anlamda e, hikayelere, ortak hikayelere de dinleyicilerin ve Açık Radyo'nun karşılıklı olarak katkı sunduğunu düşünüyorum, yeni hikayeler oluşturduğunu düşünüyorum. Evet. evet. Ne getirdiniz ikinci olarak demiştiniz demin? Meredith Monk'dan Meredit Monk. bir parça, The Tale. Ee, geçen yıl gelmişti Meredith Monk buraya. Ee, siz de dinlemiştiniz evet. değil mi? Evet, evet, evet, görmüştüm sizi sonra <gülüyor> konser <gülüyor> çıkışında. <gülüyor> Çok sevdiğim bir sanatçı, onun parçasını getirdim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, lütfen e, telefonumuzu bir daha sizin sesinizle anons edersek yeni destekçilerin de telefonlarını duyma fırsatımız olur. Evet. Lali Çavuldur Dinleyici Destek Projesi özel yayınında misafirimizdi. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz Lali Hanım size. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok büyük mutluluktu. Çok heyecanlandım ama e, inşallah kendimi ifade edebilmişimdir. Kuşkusuz. Ve Tekrar rica ediyorum herkesten, tüm dinleyenlerden 0212 343 4141 arasınlar. Bu radyomuz böyle sürsün, hep beraber umutla yaşayalım. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği